Ve Dinic Destek Projesi Özel Yayını canlı yayına devam ediyor. 63 kişi olarak bugün 63 kişi bir araya geldi. Açık Radyo Dinici Destek Projesi Özel Yayınında Çiğdem Altıntaş'ın son olarak 63. desteğiyle birlikte saat 13:07 dinleyicimiz ve destekçimiz dostumuz Haldun İleri ile stüdyodayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş Merhaba. Tüm Açık Radyo dinleyicilerine ve çalışanlarına başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben şey bizim böyle bu hikayeler Türkiye hikayelerini anlatıyor kitabında da çok <gülüyor> ilginç bir hikayesi var Haldun Bey'in anlattığı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hayata hakikiye ...hikayeleri diye de adlandırdığımız kitapta yayınlanmıştır. Kayıp filmin hikayesi değil Kayıp filmin, yedinci filmin hikayesiydi. Ee, bir Macar filmi, John Twurry. Evet. İsterseniz onunla başlayalım, evet. Tabii evet. başlayalım. Ee, İstanbul Film Festivali, o zaman sinema günleri... Ee, ...o zaman sansür dönemi, tam 12 Eylül sonrası. Ve filmleri elçiliklerden alıyoruz... Ankara'da da sansür kuruluna götürüp izliyorlar. İzin alıp tekrar İstanbul'a getiriyoruz. Ben Ankara'ya gittim. Filmleri elçiliklerden topladım. Macar elçiliğinden de Sean Ressam Sean hayat hikayesi. Simgesel sahnelerle dolu bir film. İşte Ankara'da otelden çıktım, arabaya bindirdim. Sansür kuruluna geldim. Bir de bir Danton. İkisi birlikte ee, Onat abi rahmetli Onat Kutlar en çok korkusu da o filmin takılacağıydı. Danton'un Danton. Wyden'ın evet, filmi. Evet, evet. al ee, Film başladı Danton bir yere geldi Sansür Kurulu Başkanı albay ayağa kalktı. Ya dedi tamam yeter çok sıkıcı bir film bunları mı seyrediyorsunuz dedi. <gülüyor> ben oh Pider'in altı aldı. Çok küçük bir yerdeyiz bir apartmanın alt katı ee, sonra Macar film başladı on o kadar rahatım ki ya zaten bir ressamın hayatı simgesel şeyya fakat sahnenin birinde nehirde tekneler gidiyor ve kırmızı bayraklar ikinci sahnede de e, bir kişi kırmızı bir bayrağı elinde koşuyor koşuyor koşuyor bir tepeye dikiyor Tam o sahne geldi kes dedi <gülüyor> döndü bana bu filmi dedi nasıl oynatırsınız dedi yasak dedi <gülüyor> Ben böyle dehşet içinde aman Allah nasıl? Peki tamam aldık yasak film. Ben filmi alıp elçiliğe götüreceğim. Hayır dediler. Yasaklanan filmi el koyarlarmış meğerse. Ona el pat koydular el. E peki ne olacak? Yok. Neyse gittik. Fiyan biz o film gitti zannediyoruz. Geldik buraya ee, dedim ki şuntforu yasaklandı. Aa, i̇yiydi şudur o filmi çıkarttık. Sonra işte hep bütün broşürler yedi film olarak basıldı. Fakat o film oynamadı. Sonra zannediyorum... ...bir yedi sekiz yıl sonra... ...tekrar getirilmiş, tekrar oynatılmış. Ama o filmin şöyle bir şey oldu... ...tam bir buçuk sene sonra... ...Macar Dışişleri Bakanlığı... ...bize nota verdi. Çünkü film burada... ...imaya gitmeye noktasına gelmiş. alta içerisinde... ...geriye göndermediğimiz için. Sonra... Vakıftan beni yine çağırdılar. Sen biliyorsun git Ankara'ya. Ankara'ya gittim. Bütün emniyet müdürlüğü, gümrük, <gülüyor> kültür bakanlığı, şu bu hepsini dolaşarak orada bir şekilde yardım edenler oldu. Filmi şeyden aldık depodan mühürlük. Bulduk filmi. Yanımda da bir polis var. Hukuk fakültesinde okuyormuş. Ben de o yeni avukat olmuşum. Stajım bitmiş. O işte hukuk fakültesi muhabbetin o bana çok yardımcı oldu. Dedi ki filmi al. Hemen dedi Tolzun. ilk uçakla dedi gönder. Ben oradan Esenboğa'dan gümrükten aldım şeyi <gülüyor> doğru şeye e, ha, hava e, Türk Hava Yolları'na gümrüğe ve şeye kargoya ve gönderdik filmi öyle kurtardık. <gülüyor> Bu Aşık Radyo'da hayat tahkiki hikayeleri ya da Türkiye hikayelerini anlatıyor dizisinde yayınlandı, seslendirildi ve okundu. Sonradan da can yayınlarından kitap halinde yayınlandı. Ha, benim benim... için de çok güzel bir... Evet. Şey. Kayıp, kayıp filmin evet. hikayesi. Tam da açık radyoya uygun bir durum. Uygun bir durum evet. <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru. Bu, bu doğru. arada elimizde bir ses daha var. Onu da dinletelim. Bakalım ne diyecek bize. dinici desek Projesi özel yayınında. Saat 13-11 şu anda. Ve dinliyoruz. Radyo. Benim çocukluğumun en önemli ışığı. Evet ışığı diyorum. Çünkü... Evde büfenin üzerinde o sihirli kutu üzerindeki kadrajı aydınlatan sarı ışık benim de hayallerimi aydınlatıyordu. Kadrajın üzerindeki şehir isimlerini okudukça Moskova, Kahire, Atina ve diğer şehirler dalga düğmesini onlar üzerinde çevirdikçe anlamadığım dillerde konuşulanları dinledikçe ben de yaşadığım yerden o şehirlere gidiyordum. İşte benim için radyo sihirli bir dünya daha doğrusu hayaldi. Ve 25 yıldır hayallerimi tekrar canlandıran Açık Radyo. Tanıyor musunuz konuşanı? Evet. <gülüyor> bu ben. Gerçekten bu. Yani sizinle pazarda bir gün konuşurken bir radyo konusu geçmişti. Eski dönemden bahsetmiştik. O o zaman aklıma gelmişti. Hakikaten bu o büfenin üzerinde evet. duran eski radyoların o kadrajı sarı ışık vardır. Üstte de bir yuvarlak bir ışık lambası. O da yeşil yanar. O şimdi hafif loş anda sarışın dalga dalgayla oynadığınız zaman çok kısa dalgaydı. Evet. İşte Atina çıkardı. Yanında başka bir yer çıkardı. Büyükre, Sofya Bu tarafa dönerdiniz. Gayre ve diğerleri Beyrut çıkardı. Gençler anlamaz ki şimdi bu anlattıklarınızdan <gülüyor> en ufak bir şey anlamıyorlar. Yani o, o... Selahattin küçük dilini yütüyordu. <gülüyor> <gülüyor> Ama bizim için çok önemli yani evet. o dönemde başka bir ses yok başka bir şey yok siz zaten şunu anlatayım ee, Serpil'in e, cici anne dediği bir yakını sabah kalkar kalkmaz e, çaydanlığı dolduruyor onu ocağın üzerine koyuyor kuzine var mutfakta eski evet. mutfaklar Serpil Tuğumsuz... Hanım eşiniz evet Serpil eşim e, radyoyu da mutfakta masanın üzerine koyuyor her gün rutin o ocak ...radyo masanın üzerine ve açık... Ee, ...bir gün kalkıyor... ...kocası geliyor, koku var mutfakta... ...ah... <gülüyor> ...transistörde radyoyu... ...kuzenin üzerine... E, şey <gülüyor> ...masanın üzerine de... ...çaydanlığı koyuyor... <gülüyor> ...tabii kuzuneden radyo yanıyor... <gülüyor> ...yani radyo o dönemde... E, ...hem biz hem bizim de... ...büyüklerimiz için gerçekten... E, ...böyle bir şeydi... Biz de sabah kalkar kalkmaz... Radyo açılır, transistörlü çıktıktan sonra işimiz kolaylaştı. Nereye gidersek götürüyorduk. Öbür türlü birisi, o da benim görevimdi. Babam seslenirdi. Sesini aç oğlum. Ben gider <gülüyor> sesini açardım. <gülüyor> sonra transistörlü olunca rahatladık böyle oraya, oraya, oraya. <gülüyor> evet, aynen öyle. Çok yakın şeyler hatırlıyorum. Bir de şu an fark ettiğim bir şey var. Bunun nedenini bilmiyorum. Küçük radyolar çıktıktan sonra böyle mesela dedemin bir radyosu vardı ve dedeme özeldi o ellenemezdi babamın radyosu babama özeldi ellenemezdi tabii, tabii, Amcamın tabii, tabii. niye öyleydi Kesinlikle yani asla o dokunulamaz. Kolektif orada. bir anlayışa henüz ulaşamamışlar <gülüyor> ondan. Bir de orada zannediyorum şey o dönemde radyolar çok kıymetli. Evet, bayağı evet, pahalı. Evet. Bir de herkesin dinlediği bir dalga var. Şimdi bir TRT1 diye bir şey yok. İstanbul Radyosu ayrı, İzmir Radyosu ayrı, Ankara Radyosu ayrı. Evet. Bir bazen ortak yayın yapıyorlar. Ama bir de bu arada dışarıda mesela İzmir tarafı e, Yunanistan'dan ki radyoları dinleriz işte kısa dalga bulursanız Arap radyoları Beyrut mesela. Beyrut'dan yayın yapan radyo vardı. Müthiş bir evet, radyo Hatta ben Kaire Radyosu'nu çok severdim. Çok neşeli müzikler çalardı. Minel Kahira. Evet Minel Kahira. <gülüyor> Babam derdi ki ya derdi senin şeyinde bir Arap kanı falan var. Çok seviyorsun <gülüyor> burayı. <gülüyor> çok dinlerdik aslında yani. Ebe bir şey... Şimdiki gençler tabii podcast falan kullanıyorlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama mesela e, 80'li yıllarda yaptım ben askerliğimi. O transistörlü radyonun e, bir güzelliği vardı. Askerde radyo dinlemek yasak. Zaten cep telefonu yok. Hepimizin küçük radyosu var iç ceplerimizde. Bir gün teymen yakaladı. <gülüyor> radyo var, eyvah dedim radyo. Gitti bir daha almak biraz daha zor ise mer içeri gidip tıraş olacakmış. Radyoyu aç dedi. Açtım. Elimde tutuyorum. O tıraş olduğu müddetçe ben Türk ona türkü dinlettim. <gülüyor> Sonra döndü bana, "E tamam artık." dedi. "Gidebilirsin." dedi. Ben de o oh, radyo kurtalmanı. <gülüyor> Güzel bir kaymış. Bir yani. ses daha var. Ona da kulak verelim. Çok Bir tane güzel. reklam vardır bizde biliyorsun. Hani sivrisinekler konuşur, isim vermeyelim. Ha, evet Şimdi, evet evet hatırlıyorum. Alman tanrım burada bilmem ne var falan diye işte diyelim ultra. <gülüyor> Aa, bu evde yok ultra var falan filan diye. Bunun Yunan versiyonunu ben dinledim. İki Yunanlı sivrisinek aşağıya işte Maria Pozzo'nun babasından müzik koymuşlar. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. <gülüyor> do her marka katastrofi. Apiano, Apiano ay, yine o Roberto! Ultra! Ah süper para falan filan. Zaten Avrupa içinde oradan çıkıyorlar. Yani hani radyoyu neden televizyondan daha çok sever biliyor musun abi? Çünkü imgeyi sana bırakıyor. Yani canlandırma sana ait bir şey. Ben anlatırım, sen kafanda canlandırırsın. CBS Stereo Radyo 343 -4141. 41 41. Evet. Atayada günaydın yedin. diyoruz böyle. Gerbitiş. Yani. Tam bu işte. Evet. Desteğiniz... tam bu. Yani orada o şeyle Kahire'ye gidersiniz. Orada yaşarsınız, oradan evet. dönersiniz, başka bir tarafa geçersiniz. yani hayali sizin kafanızda, öbür türlü televizyon, Hı. sinema tamam, güzel, çok hoş şeyler belki ama e, insanı sayem otomot oraya kilitliyor, hayal kurmasını <gülüyor> engelliyor, radyo öyle değil. Midilli radyosu taklidi evet. de Atan'ın muazzam. On numara. <gülüyor> sinek oluyorsunuz, sinek <gülüyor> oluyorsunuz, hepsi oluyorsunuz. Hepsini, hepsini, oluyorsunuz, hepsini evet. oluyorsunuz, hepsini <gülüyor> evet. oluyorsunuz, hepsini evet. oluyorsunuz. Ataya da bir günaydın, günaydın. diyeyim, bir, diyeyim günaydın. burada. <gülüyor> Ne çalıyoruz Haldun Bey? Ne getirdiniz? Ee, ben iki şey gittim. Melike Şahin'in bir e, film müziği vardı e, onu. Bir de Raşit bir parçasını getirdim. Sebebi de biri işte e, Kahire Radyosu, Beyrut Radyosu'na <gülüyor> hatırlamak için öbürü de e, bizim Ege'de e, e, Yunan e, radyolarını anmak için. Evet. E, Onlardan hangisini isterse arkadaşlar. Bende yok yalnız. Melike Şahin'in e, film müziğiyle başlayabiliriz herhalde. Evet, evet. başlayalım tamam. onunla. E, destek Projesi özel yayını devam ediyor. Haldunleri Leri dinleyicimiz, destekçimiz Ama olsunuz. numara vermedik. Vereceğiz. Telefon verceğiz. ile evet. sohbet ediyoruz ve numarayı Haldun Bey veriyor şimdi. 0212 343 41 41. Desteklerinizi bekliyoruz. Rabinna aman ela Neredeyse hayat sana ala Neredeydin hayat sana ala 0212 343 41 41 Melike Şahin Dinici Destek Projesi Özel Yayını Diniciğimiz Destekçimiz Selçuk ileri ve Devam. Evet bu yanık bir e, türkü gibi bir şeydi yani o yanan radyodan mı acaba <gülüyor> <gülüyor> olabilir <gülüyor> e, olabilir, olabilir, olabilir. <gülüyor> bu arada e, küçük bir açık radyoda da bir anımı anlatmak Hı, istiyorum lütfen. size. E, Jacqueline ile ilgili. E, rahmetle anıyoruz. E, gerçekten e, bu rak ve pluzda e, bizi doyurdu desem yeri var. E, ilk dest dinleyici destek programına çağrılmıştım. İlk yıl dağda e, Cumartesi günü ile beraber bir yere gidiyoruz. Telefon çaldı. Programı değiştirdik. Öğleden sonra dört demişti arkadaş. E, Eren'le birlikte geldim. Oğudan yani, oğlum. Olurum. Ee, koridor çok kalabalık. İlk yıl. Oo, işte herkes geliyor, o geliyor, bu geliyor. Dö i̇şte dörde çeyrek kala geldik. Bekliyoruz. İşte merhaba merhaba. İşte orada birkaç kişi arkadaşla tanıştık. Ama dört, beş oldu. Oturuyoruz biz. <gülüyor> beş buçuk oldu oturuyoruz. Altı oldu oturuyoruz. Orada kalabalık azaldı 3 Üç beş kişi kaldı. Ee, Jacques Coyen, giriyor ve her seferinde yanımıza geliyor onunla o hararetli sohbet yapıyoruz. Saat yediye yirmi kala oh. e, kimse yok koridorda. Jacques Coyen geldi dedi ki ya bir şey soracağım siz kimi bekliyordunuz dedi yani haber <gülüyor> ben o zaman jeton düştü ki unutulduk. <gülüyor> dedim yani bizi programa çağırmıştınız saat dört için dedim Jacques Coyen, aman Allah'ım dedi. Nasıl unuttuk? Orada siz <gülüyor> şeyden çıktınız, stüdyodan. Hemen sizler ya abi, Böyle böyle. <gülüyor> hemen bir beş dakika sonra biz <gülüyor> dedim ya girmeyelim tamir e, ama siz Tamir edebildik mi peki? Yok çok güzel de sohbetimiz oldu. Evet. Bir, çok e, beklettiğiniz bir, pa bir parça e, getirmişti. Onu çaldınız. E, gayet de güzel bir sohbet olmuştu. Hoşumuza gitti. Biz, ama biz şikayetçi değildik. Evet. Yani <gülüyor> iki saat değil. Dokuzda da alsanız şikayetçi olmayacaktık <gülüyor> Müthiş duyduğumuz en güzel ifadelerden biri. Eren de bu arada destekçimiz olmaya devam ediyor. Devam ediyor evet. Devam ediyor da. Evet epey yıl oldu tabii bu işlerde. Siz ne zaman başlamıştınız? Ben radyo, radyo, daha siz yayına başlamamıştınız Açık radyo duymuştum. Yayına başladınız ilk önce dalgayı bulamadım. <gülüyor> bir, bir hafta on gün. Sonra onu yakaladık. Ve o zamandan beri dinleyicinizdir. Evet, destek kişi. programı da işte 16 yıl, ilk destekten beri e, fiili olarak destekliyoruz. E, desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu desteklenme şu anlama gelmiyor benim için. Yani bir yere maddi bir şeyi aktarmak değil bu. Bu farklı bir şey. E, çünkü yani özellikle bizim gibi bir ülkede e, bazı nefes alacağınız, almanız gereken adalar var. Yani onları da kaybedersek o zaman hiç nefes alamayacağız. E, çok ada kaybettik. E, Açık radyo 25 yıldır direniyor. Her sabah kalktığımızda radyonun düğmesini çevirdiğimizde dü sesi duymamak için, sizin sesinizi duymak için e, umutla e, her güne başlıyoruz. Dolayısıyla da bu sesin kapanmaması için de hepimizin karınca kararınca bir destek olması gerekiyor. İlle destek maddi olmayabilir. Dinleyelim, başkalarını da dinletelim. Ee, benim yani herkese söylemek istediğim şey bu sadece. Yani o yüzden ben keyif alıyorum sizin demekten. Biz de ben, sizin tarafınızdan dinleniyor olmaktan keyif alıyoruz. Bu, bu sohbetten de de büyük bir muhabbetten diyeyim <Gülüyor> aslında. Sohbet değil de daha çok muhabbet. Muhabbeti şahane. <gülüyor> Gerçekten muhabbeti <gülüyor> şahane. Evet, yani mesela eskiden hepimizin benim işte Serpil'in arkadaşlarımızın o yaşta en hoşlandığı şeylerden birisi de arkası yarınlarla işte okunan hikayeler romanlardı. Evet. İşte Açık Radyo'da mesela o keyfi bulduk. Ben bazen çıkamıyorum. Serpil diyor ki başladı diyor. Ben <gülüyor> <gülüyor> dönüyorum dinliyorum hikayeyi ondan sonra çıkıyoruz o güzel bir şey bazı evet. arkadaşlarımız okuyorlar kitap Evet. evet. <gülüyor> o, hala okunuyor mu kitap okunuyor evet ben kaçınmışım <gülüyor> Haldun Bey çok teşekkür ederiz İyi ki ben, geldiniz ben teşekkür ederim çok e, keyifliydi ama Selahattin'e bir şeyler karıştırıyor evet küçük bir sürprizim var dedi e, kulaklığı takmasını e, rica ediyoruz Haldun ileriden ve dinleyelim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 Dalga düğmesini onlar üzerinde çevirdikçe, anlamadığım dillerde konuşulanları dinledikçe, ben de yaşadığım yerden o şehirlere yol. İşte benim için radyo, sihirli bir dünya, daha doğrusu hayal. 25 yıldır hayallerimize karcanlandıran Açık Radyo. Selahattin tebrik ederiz ya bu ne el evet, evet, yani. yani Çok teşekkürler Harikalar yaratmaya başladı Selahattin Kısacık bir zamanda hakikaten tebrik evet. ediyorum Muazzam olmuş ellerine sağlık Çok güzeldi ee, iyi ve yeni bir anıya daha sahip oldunuz Aynen evet, evet. Bunu, bunu şu anda kayda alıyorlardır evet. <gülüyor> Bunu saklayacağım Tekrar tekrar teşekkür Kayıp ederim Kayıp sesin ederim. hikayesi <gülüyor> Evet, bir sesin hikayesi. Ben teşekkür ederim. Katılımınız için başarılar diliyorum. Devamını diliyorum. Hanım'a, Erene saygılar, selamlar iletiyorum. Teşekkür ederim. evet. Evet, telefon numaramızı verebiliriz evet. 0212 343 41 41 destekler.